Change your heart. Look around you Adaptasyon. Adaptasyon Merhabalar Onur Mahir merhabalar Nasılsın? Gaydi İstanbul'dayım şu anda Galatasaray'ın ben bakıyorum Nasıl İstanbul'da var Hava Ava harika. var havası. Amerika gibi Ama değil sen... yani. Efendim? Amerika gibi değil yani. Orada Ben gittikten sonra neler oldu bilemiyorum. Ben gittiğim zaman güzeldi. Hı hı. Ama burada 1 Mayıs sonrası artık bir rehavet çökmüş. İstanbul'da rehavet nasıl şu diyeceksin? Çöküyor. 1 Mayıs sonrası diyorsunuz. Post 1 Mayıs e, depresyonu mu var yok. <gülüyor> E, i̇stersen konuğumuzu tanıtalım. Senin Galatasaray'da olmanın da sebebi. Bugünkü konuğumuz e, Türk Modern Sanat Camiası'nın tanınmış <gülüyor> ismi Burak Arıkan. <gülüyor> e, sadece herhalde Modern Sanat Camiası'nın demek doğru olmaz. Aynı zamanda yeni medya tasarım alanının da e, önde gelen işlerini yapmış olan, birçok sergiye katılmış olan Amerika'da Efendime söyleyeyim, Avrupa'da, Berlin'de, Linz'de, Ars Electronica'da, e, Hafriyat, Turbulence Online, Film Winter Stuttgart, Rhode Island School of Design'da, MIT'de, New York, NYU'da ders vermiş olan, değil mi? Yani herhalde aşağı yukarı girip çıkmadığı pek bir üniversite kalmamış olan bir konuğumuz var bugün yine. <gülüyor> Sen çok seviyorsun onur böyle çok üniversite gezmiş olan insanları. O evet. Burak'la iyi anlaşacağını düşünüyorum bugün. <gülüyor> Benim gibi değilim. <gülüyor> Alanlarımız farklı ama Burak tabii misafir aldı buraya. Onun için çok teşekkür ederim kendisine. Hı. Rica ederim. Evet Burak hoş geldin diyoruz. Sen de sanıyorum İstanbul'a yeni geldin. Ee, evet evet. Sağ olun. Hoş bulduk. Ee, Berlin'deyim işte bu genel e, işte Yerleştirme kurma, kuruma gelenlerle konuşma muhabbetler çok kısa kalmış 4 gün kaldım, geldim yani nasıl Berlin e, Occupy Wall Street falan gibi şeyler var mı Berlin'de e, işte yani bu binenin e, konusu birazcık sanat gerçek politikaya e, etkilebilir mi diye bir soru üzerineydi işte e, geleneksel yani, sanatın hep e, derdi olan işte temsil Versus gerçeklik. Kalbileşisinde başka bir e, diyelim yaklaşım bu. E, Artur Jemenski işte Polonya bir kültör. E, genel olarak e, sanatçı... Şey, Biennale'de yani çoğunlukla Polonya'lı sanatçı vardı diyebilirim. Bir şekilde kendi takımlarını hani kendi iletişimde olduğu insanları e, çağırmış. Filistin'den birileri vardı, e, işte Türkiye'den ben vardım, Almanya'dan birkaç kişi vardı. E, ve işte hani genel olarak bütün sanatçılara yaklaşım hani bir tür böyle gerçekliğe tempep dokunmaya çalışan işler vardı. Ancak çok bir tane olay işte o okupay yani işgalcilerin bir yere davet edilmesi ve gelin burayı işgal edin diye davet edilmesi bayağı bir falsı oldu diyebilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir durum diyorsun yani. Tabi yani bunu bir an bilmiyordum açıkçası. Zaten mesela belediye olana kadar da kimsenin haberi yok hiçbir şeyden. Yeniden açıldı. Açıldığı günden itibaren dedim itib öyle işte Kahve'nin eee bir işte ne bileyim en büyük, en önemli satış merkezlerinden bir tanesi. E, en büyük alanında işte birçok diyelim bu occupy hareketine katılmış kişiler, çağrılmış aktivistler davet edilmiş ve orayı alan isteğinizle de kullanın demişler. Hı hı. Davetli evet. işgal biraz oksimoron bir şey gibi sandı diyor sanki değil mi? Davetli evet, işgal olmaz. Yani yani bir yandaki katılan katılmayan çevredeki herkesin ortak görüşü davetli de evet. işgal mi olur? <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok geçerli bir yorum yani çok da doğru bence. Peki senin evet. e, yaptığın iş var bir değil mi Hı -hı. E, sanatçıların politik görüşleri üzerine zannediyorum. Biraz evet, olandan fazla yani bütün... değil miyiz? Şöyle bir şey oldu. Yani BNL genel olarak sanatçıların politik duruşu, görüşü ve bunun üzerine konumlandırılmaya çalışıyordu. Ve bu yüzden de bir yere başvuran bütün e, sanatçılara e, politik görüşleri sorulmuş bir anket gibi bir şey düşünün, başvuru formunda olan bir şey bu. E, daha sonra e, bununla ne yapacağını düşünürken benim şekilde gelişme geçiyorlar bir gün. Ve ben, e, bana işte böyle bir şey var elimizde, bir şey yapmak istiyoruz, ne yapabiliriz bilmiyoruz. Yani sen de e, bu almalarda çok iş yapmış, bir insene benziyorsun falan Onlar <gülüyor> seninle irtibat evet. etmiş. ve ben de bu arada başvurmuştum bir yere, diğer 5.000 sanatçı gibi. Başka bir projeyle mi başvurmuştun yoksa? Evet, yani? benim başvurumun adı şeydi, Süper Kurum. Hı hı. Ee, ve işte tamamen bundan bahsediyorum aslında yani Süper Kurum, kurumlar arası kurum demek. Hı. Benim böyle bir, bir sürede uğraştığım terminoloji. Ee, şey iş yapmak istemiştim başvurunda ee, Avrupa'daki sanat kurumları arası, kurumlarının e, yönetim kurulu üyeleri arasından ilişkilerini kuran bir patent başlıyordum. Başvuru buydu. Beni oradan bulmuşlar bu arada. Ve ee, istiyorlarken işte yani işte sen bize bir proposal yapar mısın? Bir teklifte bulun. Yani bir iş yap burada falan. Bizde böyle bir veri var. bunları kullanabilirsin mesela gibi. Ben de şey yönderdim o zaman, e, madem sanatçılar ve sanatçıların politik görüşleri burada to toplanmış, derlenmiş, büyük bir veritabanı yapılmış ben bundan çok güzel bir hafta çıkartabilirim, kısa sürede hmm. zamanında fazla yok açıkçası bu işi uğraşmak için e, ve <gülüyor> oturup e, işte sanatçının her birinin e, bahsetti yani birden fazla politik görüşü bildiriyorlar bu forumun içerisinde İşte örnek olarak işte solcu, e, ekolojist, e, ne bileyim e, ve feminist diyebiliyor bir insan kendine Tezat şeyler de ortaya çıkıyor demek ki. E, evet. ve solucu oluyor mu? Mesela? Var tabii ki. Yani burada bu politik görüş bildirmek zaten e, daha sonra tam Türkçesi politik eğilim. İnklanayış diye geçiyor bu. E, e, tamamen kimlik belirten bir yerde. Sınıf belirten başka bir yerde. Ve aynı zamanda e, bazen de imajineri de olabilir. Hayali iyi söylenmiş olabilir bu sonuçta şapa yapabileceğin için, yapmak için harika bir ortam yani politik görüşünün e, olduğundan Pro falan gibi şeyler görüyorum ben. <gülüyor> e, Doğru yani fotoğraflarına e, baktığımda. <gülüyor> şeyler ilginç. E, çok bu haritada bilinen e, bilinen çok böyle işte solcu, sağcı, feminist, işte çevreci, yeşil, anarşist, radikal gibi böyle e, politik Terminolojiler diyelim. Oldukça haritanın merkezinden e, çıkıyor. Peki Burak şu, şu an önünde bilgisayarlarda bakıyorum. Ana kategoriler arasındaki mesafeler nasıl belirleniyor? Yani feministle ile yeşilci arasındaki mesafeler Hı. aradaki insan sayısıyla mı belirleniyor? Yoksa o konumlandırma nasıl? Tabii, e, o, ortak insan sayısı fazlaysa iki tane e, politik terör arasında olan daha yakın çıkarlar. Yani ne kadar insan her ikisinden kendi, haber her ikisi hem leftist hem feministin hikse ya yani çok insan o leftistler feminist birbirine yakınlaşıyor hı hı. Ee, ve dolayısıyla burada aslında bir e, topolojiye bakıyoruz yani bir diyeyim, politik görüş topolojisi bu aslında ortaya çıkan şey e, topografya değil o yüzden yani <gülüyor> x y koordinatları önemli değil burada e, hı hı. ama e, pozisyonlar önemli yani kimler birbirine nasıl yakın e, Aralarındaki insanlar... ilişkiler önemli burada aslında değil hı. mi? İlişkiler, önemli. yani en önemli şey o ilişkilerden dolayı oluşan pozisyonlar önemli burada. Hı hı. Ama bu XZ koordinatı değil, bunu her anda Yani ben bunu bir bilgisayar programıyla yapıyorum. Hı hı. Ee, kendi geliştirdiğim bir yazılım var. Bu hem datayı hı hı. alıyor, analiz ediyor ve haritaya döküyor diyelim. Hı hı. Ee, orada e, şöyle bir şey çok önemli. Yani mesela ben bu programı her çalıştırdığımda bu kompozisyon farklı bir şekilde ortaya çıkabilir. Hı hı. Yani bütün işlemsel süreçten geçiyor sürekli. E, ve benim bu hani çalıştırdığım versiyonlardan yüzlerce versiyondan bir tanesi bu harita basılmış hali. Ee, ancak şöyle bir şey var. Ne kadar e, her program çalışında farklı kompozisyon çıksa da ortaya. Sonuçta e, birbirlerine olan yakınlıkları bu isimlerin her zaman aynı olacaktır. Hı hı. Bu, bu modelin e, bu yani yaklaşım mantığı bu. Hı hı. E, e, koordinatları farklı olabilir ama birbirleri e, görece ilişkisi her zaman aynı kalıyor. Hı hı. Böyle bir sistem bu. Ben da Sofia, Kordova'yı tanıyorum. Bakayım liberal feministmiş. Manya <gülüyor> şeffaflaştı, önümde çıktı bak bu. <gülüyor> e, tanıdığında öyle biri mi Onur? Ya zaten evet, liberal feminist yani Uydu bence. <gülüyor> abi aslında sanatçının şey politik eğilim haritası çok zevkli olmaz ya. Şöyle futbol maçına gidenler falan olsa değil mi? Daha böyle... Yani sanatçı da ne çıkacak zaten haritada da görüyorum yani yarısı leftist çıkmış yarısı liberal çıkmış değil mi? Çok doğru aslında. Çünkü şöyle bir şey oldu biz bu muhabbete hani bu e, işle ilgili konuşurken Arthur'la falan bana dediler ki bizim bir e, şimdi dünyada politik şey yani politik pusula diye bir şey var Hı -hı. hatta Hı -hı. Nolan Chart diye bir ekonomistin yaptığı bir şey var. Evet. Şimdi normalde eskiden en eskiden e, politik görüşler sol ve sağ diye ayrılırken aslında bu yeterli değil demiş bunun olan dediğimiz kişi. Yani bir de şu var aslında otoriter ve özgürlükçü. Hı hı. Yani libertarian ve otoriter diyelim hı hı. gibi çartlar var. Bir XIA akses düşünün böyle. Bu aksisin ve buna bir anket, anket yapıyorlar. Bu anket sonucu senin cevapların sen bu akslarla bir yere yerleşiyorsun. Bu klasik kullanılan bayağı da eski bir şey yani. Hı hı. Hı hı. Bizim böyle şey ortalıkta. ...bununla ilgili biraz düşünüyoruz... Yani böyle, bir, ...böyle birkaç referans fayrları aslında muhabbette... ...ben de düşündüm ki... ...baktım bu konuya birazcık... ...bu akslarda genelde devletler... ...ve devlet başkanları bütün dünyadaki ülkelerde... ...özellikle Avrupa, batıdakiler diyelim yani... ...ve Amerika... ...hep aksın sağ üstüne yani sağcı... ...ve otoriter tarafına çıkıyor. Hı hı. Ee, çok nadiren işte ortaya yakın yani az otoriter, az sağcı diyelim <gülüyor> bölgeye gelenler var. Mesela Obama örneğin burada biraz daha iyi oraya geleni ama mesela George Bush o uç, uçtu aksın uçlarında. Evet. Veya işte Friedman mesela işte serbest market ekonomisinin azılı savunucusu. Evet. Rightist'in en ötesinde. Meta Friedman. Evet. Friedman. Aynı zamanda bunlar şu yani aşırı sağcı şu demek aynı zamanda serbest market ekonomisine inanan. Evet. Ee, de hiçbir şekilde e, engellemediği işte, e, e, bağımsız kararlı vesaire bir dünya üzerine sosyal devlet yok mantı evet. laissez-faire sistemi yani yapsınlar gelsinler aynen şu <gülüyor> andaki Türkiye'deki devletin de böyle çalıştığı mantık birazcık böyle neyse şimdi bir o var bir de aksın diğer tarafı yani e, özgürlükçü ve solcu tarafa düşen insanlar insanlar var ona baktım yani inceledim bu konuyu baktım yani kendime sordum ben tam oraya düşüyorum Özgürlükçü ve solcu tarafa. Bakıyor ve tarafımı arkadaşlarla söylüyorum onlarla buralara düşüyor genelde sanatçı arkadaşlarım özellikle. Sonra fark ettim ki aslında so sanatçıların çoğu özgürlükçü doğası gereği ve sol tarafa düşüyor. E, <gülüyor> Maleme dedim ben buraya bir zoom edeyim içine, içine gireyim içinde ne var bunun ona bakayım. bu Harita bununla ilgili. Evet. Yani burada aslında o kadar da bayağı kaotik bir dünya yani böyle bir tür mikroskopla diye <gülüyor> olana girmiş durumdayız buna evet. bakıyoruz. Ee, ve bir sürü şey var aslında. Merkeziyet ve pozisyon var. Bir tek merkez yok içeride. Demin dediğin gibi solcular ağırlıklı. Çoğunluk solcu diye kendi ifade etmiş. İşte, ama bir o kadar da mesela e, anarşist, liberale filmist, toplama solcular kadar var yani burada. Hı hı. Ee, i̇şte kendi apolitik diyen insanlar var. İşte adır diye yani bir türlü non-water hani oy vermeyen durumda geçenler falan var. Bir tane single mother gördüm. Ah evet <gülüyor> bir politik pozisyon olarak görüyor kesinlikle Çeşit zorluklarından dolayı herhalde yani o çok Benim daha önce bir arkadaşım da vardı aslında işte, kendine ben evet dedi, yani single mother ya da belki bu konuda bir tercih bile vardı bilmiyorum ama yani e, tek anne obası anne durumu da bir politik durum aslında yani sonuçta işte burada politik durum derken illa böyle solucu sağcı vesaire gibi düşünmemek gerekiyor biraz daha klinikle değil bir şey bu evet. hayat yani de, mesela hayat. E, ne bileyim kendine feminist diyen bu ...bunu aslında kimliği de tarif etmeye başlıyor. Veya burada mesela ilginç bir şekilde... ...maskülinist diye bir... E, ...nedenin Türkçesi bilmiyorum ama... ...yani feministin tersi gibi duruyor bana. Maskülinist de var. Ve bayağı da kuvvetli gözüküyor. Yani kendi maskülinist demiş sanatçılar var. E, e, bunlar bir orta değil. Yani Libertarian'ın feministin falan ortasında bir yerlerde. E, ama orijinal proje fikri... ...sanki içerik olarak... ...daha ilginçmiş gibi geldi bana. Yani çok büyük tabii yani. Öyle bir şey yapabilir misin bilmiyorum. Umarım en kısa zamanda yapabilirsin. Avrupa'daki sanat organizasyonlarının hmm. yöneticilerinin haritası çok ilginç olabilir gerçekten. Evet. Genelde orada şöyle bir şey var. Benim yaptığım işlerde şimdi <gülüyor> birkaç tane daha boyut var. Bir tanesinden bahsedeyim önce. Mesela bir tanesi yani kurumlarla bunları geliyor ama genelde bu toplanacak olan veri Açık değil yani kamusal değil ama yani, böyle bir sorun oluyor mesela özel olabiliyor çok mahrem olabiliyor örneğin bu politik görüşler biraz öyle ama e, başvuru formunda yazıyoruz dem yani, bu yani bu bilgiler kullanılacaktır falan diye o yüzden mesela çoğunlukta aslında e, cevap vermemiş burada bir tane bazı bazı alanları görüyoruz e, ve mesela eğer kurumlara da ilgili harita yap, yapabilseydim ki bunu dediğin gibi yapacağım belki yakınlarında bir gün e, o zaman oturup e, yine yarı kurumsal, yarı, yarı kamusal bu bilgiyi peşine düşmem Ya Bu LinkedIn'i e hackleyebilir miyiz? Öyle bir şey olabilir miyiz? Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Orada da böyle şeyler var yani bu kayıtlar. Ee, yani mesela bir, bir müzenin web sitesine girdiğin zaman bugün o müzenin işte direktörleri, işte ne bileyim varsa bağış yapanlar falan onlar genelde yayınlanıyor artık. Bu devirde yani <gülüyor> esna pek yoktu. Ve bunlar mesela benim için bilgi kaynağı. Yani, kullanabilirim, bunlardan ilişkiler çıkabilirim. Ee, Nitekim ...bundan önce böyle işler yaptım aslında. Ee, belki burada şimdi ikinci boyuta geçelim. Bu bir, birinci boyut yani bilgin kamusal olup olmadığı. Hı hı. Yani özel mi, kamusal mı? Özelse daha zor işin. Kamusalsa... ...kamusalla şöyle bir durum oluyor aslında. Ortalıkta ama birbirine ilişkilendirilmiş değil. Hı hı. Benim yaptığım biraz öyle bir şey aslında. Onunla birbirine ilişkendiriyorum. Ve buradan da şey geliyoruz aslında. Yani benim işin en büyük kısmı neyi ilişkilendirdim? Yani Harita yapmak böyle artık benim için bir robotik bir iş yani böyle şu anda koyuyorum bilgisayar oluyor yani biraz karar veriyorum renklerine falan e, bakıyorum kompozisyonu keser tamam değil geçiyorum çok zor bir şey değil asıl iş o bu fine craft olayı değil yani e, neye hangi soruyu sorduğumuz hangi ilişki seçtiğimiz hı hı. E, ve bence aslında yaratıcılık orada bana sorarsanız yani harita yapmakdan daha çok orada alındı. Peki, Burak hiç materyalleri de kullanıp bunları üç boyutlu hale getirip yani çeşitli materyalleri kullanırsın. Hmm. Bir, bir grup için key kullanırsın. Bir grup için çelik kullanırsın. Bunları e, bu tür kimlikleri e, artık açığa çıkardıktan sonra bunları oluşturmak için hmm. e, biraz daha fiziksel beyaniteye geçmek gibi yani sanatçının e, ben tabii dışarıdan gören bir hmm. insan olarak e, evrimine baktığım zaman o tür bir şey görüyor musunuz kendin de? E, yani ben anladığım sizden A okur yazar olmak çok önemli. Bu bu terim sana ait zaten. Hı hı. E, bu ağları göstermenin de e, yöntemleri zamanla çeşitlenecek mi? Olabilir. Yani bu konuda birkaç terim yaptım. Hiç şu ankar sevgilimlerim bunları ama e, mesela lazerlerle falan uğraştım örneğin. E, şimdi şöyle bir durum var. Benim için e, sanatın sanat malzemesi. E, Mesela daha çok kod gibi. Yani bilgisayar kodu. Yani kil, çelik, ahşap, iplik falan böyle şeyler değil peki yani. Uğraşmadığım için biraz öyle. Ama öte yandan da ben mesela bir fiziksel bir malzemenin içine mantık yükleyemeyeceğim için kolay kolay. Hı hı. Lego falan belki. Olur daha fazla bu. Pek beni de böyle neyelim ispare etmiyor yani. Hı hı. Öyle bir durum var aslında yani. Hı hı. Yani bunun çıktığı şu an kağıt falan yani kağıt ve mürekkep aslında. Yani en böyle baktığımız zaman, yani tık tık böyle vurduğumuz zaman hmm. bunun sesi kağıttan ve mürekkepten geliyor. <gülüyor> ee, ama e, ne diyeyim, teknoloji gelişirse bunu başka türlü yerlere çıkarabilirim. Ama sonuçta olay burada, o e, ilişkiye sormakla başlıyor, kodlamakla devam ediyor. E, ve kodlamak artı yani veriyle ulaşmak aslında. Bu bir sosyolojisi, sosyolog gibi e, veya bir istatistikçi falan gibi. Ee, ve ondan sonra da bundan bir çıktı almak. Çıktı şu anda mürekkep ve kart, kağıt, başka tür şeyler var. Mesela dijital gösterdiğim oluyor bunları video, interaktif vesaire. Ama ileride ne bileyim, üç boyutlu, yani üç boyutlu derken fiziksel, işte diyelim, e, fiziksel çıktılar olabilir. Yani buna şu anda pek uğraşmıyorum. O teknoloji biraz yakalaması lazım bizimleri yani. Çünkü şu an pek bir şey ortalıkta bence. Çok basit bir şeyler oluyor. Ee, mesela üç boyutlu baskı yapmak falan gibi şeyler var. Yani görüyorsunuz bundan uğraşan şeyler var. Tam o, o, o şu anda benim uğraştığım bir yani malzeme benim için biraz böyle sonlarda üretimin son yüzde yani %20'si falan belki kapsıyordur yani. Okay. Ee, Şimdi Burak istersen ben şöyle bir soru sormak istiyorum bu noktada. Ee, yani senin yaptığın çalışmalara bakarsak özellikle 2009'dan bu yana hani e, daha eskiden zannediyorum bir Micro Fashion Network çalışması var 2005 senesinde. <gülüyor> Onun birazcık bunlara vesile olmuş olabileceğini hayal ediyorum. Hani kendim de benzer çalışmalar yapan bir insan olarak. Ama daha sonra 2009'da Ergenekon TC ile başlayan işte devamında Antakya BNR artist Hı -hı. E, ağı, e, Arter'deki sergiler, işte Türk e, sanat e, gruplarının ve e, enstitülerinin ağları. Hı -hı. E, aynı zamanda zannediyorum e, Board member'ların bir haritasını yapmıştım. Ee, Türkiye'deki bakıflar ve şirketler. Evet, Hı -hı. Şirketlerin. E şimdi bu haritalar, yani bu haritalandırma veriyi harita olarak görme mantığı iki açıdan sormak istiyorum. Birincisi topluma nasıl bir ivme kazandırıyor ya da nasıl bir boyut kazandırıyor. İkincisi sanat ortamında nasıl bir e, hizmette bulunuyor. Ya da yani hani hizmette bulunuyor demek belki doğru değil ama hani sanata farklı bir soru ya da e, farklı bir boyut getiriyor mu sence? Yani e, bir kere şöyle bir durum var. Benim bu haritaların en büyük özelliği hem okunabilir hem bakılabilir olması. Hı hı. Yani e, önünde durup şöyle bir bakıyorsun. Bir takım estetik belki tatminler ne olabiliyor olur bilmiyorum artık. Yani e, bir bakış yani diyeyim sadece e, duygularından konuşacağım bir şey yanı var hem de aynı zamanda içine yakla, yaklaştığın zaman özellikle okuyup ilişkiye takip edip kim merkezi hangi cümleler çıkmış bunlara falan o e, bak anlayabiliyorsun hı hı. dolayısıyla e, hem kullanılabilir hem e, bakılabilir hem bir yanı var aslında e, bu bilmiyorum belki benim yaptığım işin doğasından kaynaklanan bir pozisyon oldu hı hı. ama ben bunu böyle yapar oldum diyeyim. Dolayısıyla ya da yani gerek toplum dediği zaman yani ben şeyi düşünüyorum yani kullanışlılık ya da işte yüz yani sanatın kullanım değeri filan gibi şeyler girdiğim önüne geliyor. Yani bugüne kadar bu yaptığım sergilerde insanlar yaklaşıp notlar aldığı da oldu hmm. bu işlerden. Böyle gördüm yani dibinden okuyup da, kimin işte, özellikle koleksiyoncu sanatçı anında hangi koleksiyoncu da kimler var filan gibisinden. Hmm. Bazen de mesela bilgi ...yatırımcı gelip Türkiye'deki şirketler ağını kendine ofisine e, koymak istedi. Örneğin. Yani çok hani sanatın içerisinde olmayan, normal koleksiyon yapmayan bir insanın bana yaklaşımından bahsediyorum. Onun dışında tabii ki normal yani koleksiyonerler olsun, işte küratörler olsun, sanatçı olsun bunu kullanlar. Mesela bunu bir... ...hatırlıyorum o zaman ASALT'ta filan bir toplantıdaydım, şey diyen de oldu. Ee, bu bir sergi yapma makinesi. Hı hı. Özellikle sanatçı ağanın bakıldığında, yani bunu al buradan, bükümeyi seç, bundan sergi yap falan gibisinden yani. yerini düşün. Evet, doğru. Biraz hem kullanımdan bahsediyorum şu an kadar yani. Farklı insanların, farklı jenallardan, insanların nasıl kullanmayı düşündüklerinden bahsediyorum. Ee, bu bence sürpriz değil çünkü kullandığım teknik e, oldukça e, internet sitemel bir teknik. Ve yani ağa bilimi diye bir alan var şu an ya da açılan, üniversitede e, e, kürsülerin açıldığı birer birer hayalde yerde yani oluyor bu. Daha da fazla göreceğiz bence. Her alanda fizikten, biyolojiden, sanattan, sosyolojiden, işte matematikten çık. Yani her yerde kullanabileceğin bir iş hayatında kaldı kullanabilen bir teknik. Ee, o yüzden sürpriz değil. İnsanlar farklı kullanılmaya görüyorlar. Ama aynı zamanda e, dediğim gibi duygusal etkileşim, iletişim de var. Ve e, yani ben bunu sanat kullanında şu an kadar gösterdiğim için daha çok. E, ki sadece orada değil. Sanat kullanında da diyorum özellikle gösterdiğim için. Ee, orada sanat dünyasında birazcık kafalar karıştırıyor falan. Benim keyif aldığım bir şey yani. Böyle bir şey olmasın. Böyle bir kafa karıştırma durumundan hoşlanıyorsun ama değil mi? Ee, yani kurcalamak, yani İngilizcesi hacking oluyor bunun. Ee, keyif aldığımız bir şey her zaman. He. <gülüyor> o zaman bize <gülüyor> homojen diye dayatılan e, toplum veya toplulukların, kurumların e, zaman ...la homojen olarak bize gösterilmesinin bir nedeni olduğunu anlıyorsun. Nedir? Biz üçlüyüz, hmm. bir biz biriz, hmm. biz bütünüz. Bunu göreceksin, ona göre davranacaksın, ona göre pozisyon alacaksın diye bir şekilde bir devleşiyor, gol yaklaşıyor. Hmm. Ama buradaki çalışmalar, sanıyorum teyize aldığım kelime de senin diğer röportajlardan hmm. aldığım bir kelime, iktidarı zayıflatıyor. Yani Şehfaklık hmm. orada iktidarı zayıflatıyor, her türlü iktidardan bahsediyorum. Onun için şimdi mesela benim aklıma Çin halk cumhuriyeti geliyor değil mi? Yani hmm. homojen diye bakılan bir ülke. Tabii ki biz olmadığını biliyoruz. Çünkü tarihsel geçmişine biraz hakimiz. Ama onun dışında şu anki oluşumları anlamında 1 milyar 300 milyon insana baktığın zaman 21. yüzyılda bu ülkedeki heterojenlik bir anlamda bizim tarihimizi belirleyecek. Yani çünkü bütün sistem o homojenliği empoze üzerine kurulmuş zamanla ...içerisindeki het heterojenlik benim kelimelerimde o ortaya çıkacak ve bunların ortaya çıkması için de... Yani ...bu bence güzel bir yöntem <gülüyor> gibi geliyor bana. Yani şey, e, durumu var ya, eskiden e, ızgara biçimi ne göre hareket ediyorduk. Yani fabrikanın organizasyonu mesela, işte bir bant var, sıra var etraf. insanlar var çalışıyor <gülüyor> yine yani durum. Evet, Taylorism. Evet. Aynen, Fordism, Taylorism. Ee, sonra işte bütün ne bileyim, elektrik sistemlerinin yerleştirilmesinden tut da bir herhangi bir şirket okul toplum ailen yapısını hep böyle hiyerarşik ve aynı zamanda bir ızgara formunda diyelim ama az çok ama artık yani bilgi alanı diyelim daha fazla bu döneme geldiğimizde bu gidek kullanışsız hale geliyor ve A formu dediğimiz şey yani çok merkezlik işte bazen merkeziyetlilik bunlar temel düzenleyen form haline ya da araç haline geliyor. Ben de bunu özellikle uğraşıyorum çünkü aslında hayatın her yanında yani gerek idarein yapısında gerek e, basit sosyal ilişkilerde hep A yapısı karşımıza çıkıyor ve bunu e, ve ben bunu kendime bir şekilde böyle bir medium olarak edindim hani bir sanat veya bir sanat ifade alanı yerim ifade alan olarak edindim ve bunu çalışmaya başladım. Yani bunun ne gibi özellikleri var? Çünkü böyle bu basit şey şey A deyip geçemiyorsun. İşte A'nın yapısal özellikleri var, e, dinamik özellikleri var, zamanla değişen yani. Bunlar farklı farklı konular. E, yapısal özelliklerin örnek mesela bir merkezi bir baktığınız zaman bir A, en merkezi e, isimler veya işte no, düğümler diyelim, kimler, kümeler kimler, o düğümlerle kümeler arasında ilgileniyorlar ki bu konuda hani ben sadece ne diyeyim? E, formal hani. Mesela ya da el işi yapmıyorum, yazı çizide yapıyorum ki bizim düğüm küme blogunun ismi buradan gelir zamanında yaptığımız. Ee, yani düğümler kümelere, kümeler düğümlere dönüşür zamanda ee, Kafası bir şeydi o yani. <gülüyor> Burada yeri gelmişken bahsetmiş olayım. Ee, sonuçta yani bu işin e, medium olarak kapatirdikten sonra, yüzden ifade, ifade yaratabileceğin bir alan olarak kesip edildikten sonra bunun yapısını ve e, dinamiklerini çalışmaya başladım. Ve e, karşıma çıkıyor ki artık bunun kullanılması yani yüzlerce alan var ben sadece birazdan ulaşıyorum ve benden benim hoşlanacağımdan çok daha büyük bir aslında potansiyeli var. O yüzden de amacım zaten bunu saat pratik yaparken bir yandan e, eğitimde de kullanmaya başlamak oldu. Yani insanlara bunu göstermek bu potansiyeli. Evet, şimdi yani. bu e, workshop'lar yapıyorsun bir süredir. Galiba bayağı bir yerde yaptın yani. Moğolistan'da yaptın, Çin'de yaptın mı? Çin'de de yaptın hı hı. galiba. Evet, Şangay'da yapmıştım. Amerika'da, São Paulo'da, hı hı. İstanbul'da, İstanbul'da, Almanya'da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Daha bilmiyorum, unuttuğum yer var mı? Daha başka yerlerde vardır muhtemelen. Yani önümüzdeki iki workshop, işte bundan dört gün sonra falan bir Berlin'de olacak. Ondan hı. sonra Amsterdam'da olacak, Rotterdam'da olacak. Hı hı. Ee... Şimdi ben de ders verdiğim için Burak sana çok hızlı bir soru sorarak bu konuya girmek istiyorum. Ben bu workshop meselesini önemsiyorum oldukça. Hı hı. E, bu A kültürünün farklı e, coğrafyalara ait olan insanları birbiriyle daha kolay bağlayabileceğini düşünüyor musun? Normal ya değilden ya da yani ders verirken görüyorsundur eminim. Farklı kültürlerin farklı yaklaşımları var ama bu a bizim insani olarak kafamıza yatan bir şey mi yani ilk anda? Hemen adapte olabiliyor muyuz? Öğrenebiliyor muyuz? Sizce? Yani genelde şöyle bir şey oluyor. Ee, bakınca insan böyle bir şeye e, nöronlar hareketleniyor kafasında. Hı -hı. Görür görmez. Çünkü yani bu galiba bu konuda hiç yani bilimsel bir şey yok ama bir tek bir... <gülüyor> şöyle bir şey diyebilirim sanırım ben kafamız biraz böyle çalıştığı için hani zıplayarak orada oraya kafamızda içinde her şey yok ya yani işimizin e, beynimizin içindeki durum gerçekten fiziksel olarak bir a yani en azından bugünkü teknolojide bugünkü skenler e, teknolojiler falan gö baktığımızda hı hı. görülen bu yani hı hı. nöronlar birbirleriyle iletişim kuruyor bir, bin, bin, bin milyonlarca yani e, onun kendisini karşını gördüğünüz zaman bir kere estetik olarak ...bir an böyle bir heyecanlanma... İçiyi görmüş gibi oluyorsun beynin. <gülüyor> Belki yani. <gülüyor> Ve o öyle bir yanı var bir kere tamam mı? Oradan başlıyor iş. Bir heyecan oluyor. İkincisi hiçbir şey anlamıyorsun. Kaotik, karmakarış bir şeye bakıyorsun. İkincisi Facebook genelde. Orada ben artık e, devreye girip gelip... Hani ...bunun basit basit, en basitten... ...yani bir iki bağlantı üzerinden konuşarak... ...üç beş bağlantı, sekiz on bağlantı diye böyle çoğaltarak... ...basitten karmaşar anlatıyorum genelde ne olduğunu. Ve bir kısım insan çok ilginç, yaratıcı şeyler yapıyor bunlarla. Yani yepyeni ilişkiler tanınmıyor falan workshoplarda. Bir kısım insan e, çok kullanılmış kalıpların üzerine e, Excel ediyor yani e, genişletiyor diyelim. E, bir belirlik ilişki türlerini kullanarak genişler yapıyor yani. Kendi verisini toparlıyor filan. E, ama şöyle bir şey var. Bunun en en güzel yeri, yetişim, kaotik şeyleri, karmaşık şeyleri yetişimi çok iyi kurabilen bir teknik. Ağırı. Haritalama tekniği. O yüzden de mesela bir insan bir duygusunun düşüncesini bir haritaladığı zaman, A haritası yaptığı zaman bunu gösterdiği zaman başkalarına bayağı bir anlıyorsun ne düşündüğünü, ne hissettiğini, o, onun kaosunu hani personal kaos diyoruz diyorum bazen veya personal complexity, e, kişisel karmaşıklığı görebiliyorsun mesela bir harita üzerinde. Yetekin workshopların da e, bir kısmı e, işte ders artı hands, elle iş yapma, ikinci kısmı bu yaptıklarını birbirine anlatma hmm. olarak geçiyor. Ve dolayı, en çok da orada öğreniyorsun aslında yani birbirine yani başkasının nasıl yaptığını görüyorsun. Sonra kendininkini anlatırken bir dilin dolanıyor bir şey yapıyorsun ve çözüyorsun yavaş yavaş yani. Ee, ben o yüzden buna zaten bir süre sonra a dedim aslında bu yaptığımız şey yazarlıkla ilgili bir şey. Çünkü hem yazmayı harita yapmayı sağlıyor hı -hı. sonra da okumayı sağlıyor. Neye bakacaksın işte hı -hı. veya anlatmayı yani okumak gibi bir şey o da. Ee, bu kavramı şey, yani, sadece e, hani, kültürel... Mi? Hı hı devam et Kültürel iletişim demiştin, yani ben açıkçası mesela Moğolistan'a bulan Batur'da ki yapılan e, işlerden bayağı bir heyecanlandım. Yani çok acayip şeyler, mesela şöyle bir şey yapmışız biz beraber oradaki sanatçılarla e, Moğolistan'ın kültürel sembolik sembollerinin arasında ne gibi ilişkiler var haritası yaptık. Böyle büyük bir masa haritası, bunlar mesela şöyle bir örnek vereyim sadece, parking sign işareti, yani bir P vardır ya yuvarlak tarafı ile... Ee, galiba ok yay arasında mesela modern eti gibi böyle bir çizgi gördü yani bu, bu seviyelerde böyle net oraları bir takım noktalar koyuyor ee, ya da işte e, e, çok eşlik yani böyle kalp içerisinde sonsuzluk işareti ne giriyor bir tanesi bunu işte e, swastika'ya bağlıyor falan. muholistanların başka bir yani almanlarla farklı bir swastika'sı var başka bir anlamı olan hatırlamıyorum şu anda olduğunu işte e, çok memelili yani bu Förtler doğurganlık anlamına gelen, verimlilik anlamına gelen, çok memeli ikonuyla işte e, at birbirine bağlanıyor falan bilmiyorum Böyle bir harita görüyorsun. Yani e, özellikle Amerika'da ve Avrupa'da biraz daha böyle ne diyelim e, bilimlik kalıplar çok kullanılırken. Beklendik şeyler diyoruz. Beklendikler Onlar... çok kullanılırken hı. Türkiye'de hı. özellikle mimarlık alanında falan inanılmaz yaratıcı işler çıkıyor. Hı hı. Yani mimarlık, ben burada eti mimarlıklar falan mimaristan'da mimarlık çok iş yaptı, yaptım. Yoksa... Oradan yani bunların birçoğu internette var yani web sitesler, kuyum taraflarını falan inanılmaz şeyler yaratıyorlar yani. Ee, ee, şöyle bir şey söylemek doğru mu? Şimdi mesela yeni terimler var ya işte data Literate deniyor, data hı. okur yazarı, network hı. Literate. senin dediğin gibi a hı. okur yazarı falan. Hı hı. Bu yeni e, hayatımıza giren aslında felsefecilerin çok uzun zaman önce tanımladığı ama şu an pratik olarak hayatımıza girdiğini görebildiğimiz hmm. bu ağlar, veriler bunların okuryazarlığı acaba yeni neslin anlaşacağı dil olabilir mi sence Burak? Çok spekülatif olarak sorduğumun farkındayım ama yani görsel ya yani, bir haklı e, bizim yani doğal dediğimiz şeyden daha farklı yani tabii ki yetişim bir şey ama hmm. yani da demek lazım. Diyagram mesela bir görsel görsellikleri ...ağı kendi içerisinde yani. Hmm. Ee, onu her vatandaş anlıyor şu an dünyanın her yerinden. Hmm. Bir şeyler alıyor oradan yani mesela. Ne bileyim yani e, dil dil biraz karmaşık bir şey bence ama hmm. yani görsellik her zaman yani fotoğraf da uluslararası bir şeydir yani hiç fark etmez hangi uluslararası bence. Hmm. Yani diyagramlar da aynı şekilde böyle bir yanı var yok değil yani diyagramlar. Ben genel olarak görselleşmesi demiyorum buna. Diagram diyelim sadece yani. Hı hı. Diagram insanların çok daha kolayca kafasını yorduğu, yorabildiği, iletişim kurabildiği falan bir görselleşme biçimi, bir görsellik yani. Hı hı. yani. Orada mesela bana şey ilginç geliyor birazcık yani. Belki buraya gelmişken bahsedilebilir. Yani görsel diyelim. Diagram aslında hani bir gerçekliği temsil etmekten çok. ...genelde e, yeni gerçeklikleri yol açan bir araç gibi düşünüyorum. Bu Döreus'un tarihinin söylediği bir şey. Ve ben çok bunu benimsedim ya. Babana gerçekten bunu, böyle bir yanı var bu işin. E, çünkü gerçekten böyle bir şey. Yani bir anı fotoğrafı çekiyorsun gibi bir yanı olduğu gibi... ...kullanılabilirliğinden kaynaklanan yani... ...konuşmanın başında bahsettiğimiz bir yeniliğe, yeni gerçeklikleri yol açma kapasitesi var. Hı hı. E, bu bana, bana çok ilginç geliyor. Ve ben bununla özellikle o yüzden başlıyor. Motive eden bir şey yani bu Ha tamam doğru yolda istedim dediğimi arıyoruz bir şey yani, check, <gülüyor> check yaptığı bir nokta. Ee, çünkü bu işler bayağı zaman harcıyoruz yani hayatımızı koyuyorsa ama o yüzden... Arada böyle bir insan şüpheye düşmüyor, o düşmedi ki yani düşebiliyoruz sonuçta yani, Ne yapıyoruz biz, nasıl gidiyor bu işler gibi. Ee, ama yani... E, ne bileyim yani Amaç işte bu workshoplarda tıran insanlara bunu eğer gösterebilirsem o çok yavaş gelişen bir şey. Yani, <gülüyor> Ben bu kadar kaç yaptım? 20-25 tane workshop yapmışım bu herhalde. Workshoplarda türlü türlü ülkeden insanlarla yani e, hep bir progres oluyor. Mesela 15 kişi 20 kişi katılıyor workshop'a. Gelince işte 3-5 kişi çok bunu benimsemiş olabiliyor. Hep herkes de benimseyiyor falan diye bir şey yok yani. bir e, yani kuanttif bir şey söyleyemem. Ortam olarak böyle bir durum da var. E, ben zaten bu yani işte grafkamız projesi var şu anda yaptım. Hı. Bu a, a, a haritalama işini online yapabildiğin. Ee, ve beraber yapabildiğin, işte kolayca paylaşabildiğin, erişilebilir falan bir ortam yapma benim de biraz buradan. Hani evet. bunu. Şimdi bize böyle... kısaca bu Graph Commons e, projesi şu anda üzerinde yoğun olarak çalıştığın proje, e, bu sanırım workshoplarda edindiğin tecrübelerden ortaya çıkmaya başlamış bir proje. Aynen. Hı. Çok kısa bir hi hikayesini ya da işte tarihini alabilirsek, ondan sonra onunla ilgili de birkaç soru soralım. Yani e, ilk defa New York Üniversitesi'nde ITP, Tertiteli Kommunikasyon Programı'nda bir ders vermeye başladım. O dersin hmm. adı Yaratıcı Ağlar gibi bir şeydi. Yani Creative Networking demiştik. İşte Ağı Yaratıcı Kullanma Dersi diyelim. 14 haftalık. E, o dersi vermeye başlarken orada tabii bayağı bir e, ilk dersim falan böyle komple verdim. bayağı bir formülize ettim bu işleri yani nasıl olabileceğine. Sonra... E, Onlardan çıkan bu dersi işte atölye olarak yapmaya başladılar. Küçük küçük başka kurumlarda. İşte Emanitide, Rezli'de, sonra işte İstanbul'da, Avrupa'da, karışık Müsli yerde işte Saygın gibi. Ee, Oralarda fark ettim ki yani o zamanlar ben kendi yazdığım çok spesifik bir araçlar vardı. Yani bu workshop'un en başından beri her zaman önce elde çiziyorduk. Çizdiklerimiz karmaşık başladığı zaman böyle 50-100 tane kağıt üzerinde nokta olmaya başladığı zaman nokta çizgi, o bir, yani okunmayan bir şey dönüşüyor. Onu bilgisayara aktarıp diye hala aynı haritaya başka bir program bakmaya başladık. Hı hı. O programları ben kendim yazıp sana veriyordum. Böyle USB diske dağıtıyorduk yani. Sonra fark ettim ki e, yani bu iş online yapılıyor. Özellikle şimdi artık web teknolojileri çok gelişti ve üzerinde çok e, kapasiteli programlar çalıştırabiliyoruz. Oturup böyle şey yazmaya başladım. E, daha önceden yaptığım en çok böyle sosyal ağ tasarımları falan da olmuştu. Böyle yani sosyal ağ servisleri tasarlamıştım. E, yazmıştım da programlamasını da yapmıştım. Ee, onlarla filan ileriştirdim ve oturup böyle, içimde sosyal ağ olan kendisinin ama aynı zamanda ağlara baktım ve ağların içindeki aytınları, nodları gezebildiğini falan böyle bir dünya yarattı. Yani, ve bunu her yaptığım workshop'tan artık bunu kullanmaya başladık. Bir süre sonra. Bu bir, bir yıl sonra oluyor aşağıya. Bunun ilk yayına çıktığı yer. İstanbul'da İttifak kullanılmaya başlandı. Sonra işte, ne Çin'de bilmem nerede, Boris Tavya'yı kullandık yani. İnternet üzerinden çalışıyor. Yaptığın ağları orada yazıyorsun. işte ve e, paylaşabiliyorsun ağırlığı insanlarla işte her anın işte, e, bileyim, bir sürü içinde e, kontrol edebileceğin özellikleri filan var işte özen mi olsun, kamusal mı olsun filan, herkese arkadaşlarımı görsün gibisinden vesaire vesaire yani tarihçesi birazcık böyle ya, aşağı yukarı ve o gün bugüdür yani bir yıllarda bir yere sürekli gelişiyorum yeni özellikler ekleniyor, bazı şeyler çıkartılıyor, bazı işte özellikleri daha iyi yeniyor mesela server çok yavaştı onu hızlandırmaya çalıştık falan filan e, yani temelde hani sonuçta şöyle de var aynı zamanda. Bugün aslında bu teknolojiler yok değil ortalıkta yani. A analizi, A haritalama yapmanı sağlayan dünya kadar program var. Açık kaynaklı bir çoğunlar üstelik. Ancak bunlar o kadar e, gelişkin ki ve ara yüzlerinden o kadar e, bilim alanlarını ve bir tür uzmanlar yönelik ki normal bir insan oturup karşılığına geçince pek bir şey anlayamıyor. Yani normalde yani, hani teknolojik olmayan fazla bir insan birazcık duruyor. O yüzden benim amacım özellikle webde, yani herkesin anlayacağı dilden bir arayüz yaratmaya çalışmak oldu. Ki bu iş böyle bir şey. Yani o arayüz de sadece böyle hani grafik değil, sosyal de bir şey. Hı -hı. Özellikle bu devirde yani. Hani ben Mahir'in yaptığı haritaya bakıyorum. Fırhangi bir şeyler. anlar düşünün yani. Bu herhangi bir harita değil. Hı -hı. Veya baktığım haritanın içinde ben kendimi görüyorum. işaretlenmiş. Şey Normal bir information, bir, yani bilgi e, gösterişimisi içerisinde çok az gördüğümüz bir olay bu. Evet, kendini, tagini görmek. Gibi yani kendi bir haritada görmek, sonra oradan çıkıp arkadaşının arkadaşını görmek, oradan çıkıp bir konuyu haritada görmek. Hı. Sen gibi düşün mesela böyle. Bunlar hep böyle, böyle çalışan bir düzen burası. Ee, bunu yaptım. Bu tabii benim için hani ona bir, bir, e, bir keşifte Yani oturup bir şeylerin peşindeyiz. Mesela bir örnek vereyim sadece. Bilgi sahipliği konusu. Çok kritik bir şey. Oraya bir haritaya eklediğim bilgi kime ait? Mesela şöyle söyleyeyim, onurlar, mahir iyi arkadaştır dediğim zaman ben bu bu statement bana ait. Sizin arkadaşınız da Evet. Ve ben bunu bir yere kaydedersem, işte bilgisayarda, internette bir yere, o zaman o kayıt bana ait olmuş oluyor. Evet. Ama sizin gerçekliğinizde yani değiştirilen bir şey yok burada. Yakış olmayabilirsiniz, yakış olabilirsiniz vesaire. Gerçekten bu doğrudur, değildir. Mesela bunlar da var. Böyle bir durum var genelde internette bugün. Yani bir bilgi Sürekli hayalde bilgi bırakıyoruz, ve bunun sahibi pek değiliz. Bunun böyle bir bilinç pek yok. Hı hı. Ben bunu da yaratmak, aynı zamanda sağlamak istiyorum. Yani Graph Projesi'nin böyle bir özelliği de var. Ve bir süre sonra şimdi Graph Commons Projesi işte artık daha da böyle ciddiye bilindi, gelişti ve... Cenk Dölek şu anda bu işin ortağı ve onunla beraber biz bu işin işte daha böyle... ...biraz ticari yanları var, onlara geliştiriyoruz. Nasıl söyleyeyim, böyle Tarifi birazcık zor bir model geliştirmeye çalışıyordu aslında, iş modeli. İşçileri geliştirirken Hı -hı. E, yalnızca ticari değil, kuazi ticari e, tarafları Aynen. da var. Yani Tabii oradaki keşifler nedir, yani biz mi bunları keşfediyoruz, bu tür modellerin nasıl olacağını? Biraz hani Türkiye'de olmakla, Moğolistan'da olmak, New York'ta olmak arasında da galiba iş modelleri arasında fark Tabii olacak. Biz Biraz da başka yerlerden de alıyoruz galiba. Yani bir, bir karma bir iş modeli oluşturmak için bilgi alışveriş Evet yani burada benim için en güzel örneklerden bir tanesi GitHub oldu. Bu bir e, github.com. E, diyelim bir e, sosyal e, kodlama web servisi gibi. Yani sen mesela yazdığın programın kodlarını buraya burada da depoluyorsun. ...eğer açık kaynaklı bir e, proje yapıyorsan mesela, o aşkıyla bunu paylaşıyorsun ve senin bunu o stereo, e, depolaman bedava bu sağlansın, par alınmıyor. Sen bunu açık tuttuğun sürece. Hı hı. Ee, yok eğer hani kod deposu olarak kullanacağım burayı, kod deposu çok önemli bir şey. Yani bu aynı zamanda çok takımların beraber çalışmasını sağlayan bir teknik. Yani 10 kişi beraber bir proje geliştiriyor, buradan işte senkroniz oluyor diyelim yani. Ee, yok ben bunu aşırık yapmıyorum, kapalı bir özel bir proje yapıyorum. Kimse görmemesi lazım ama 5-10 kişi beraber yapıyoruz bunu yani. Bunu sağlayan aynı bir ortam burası ve bunun için para ödüyorsun. Ben mesela GitHub kullanıyorum, açık kaynaklı projelerim var, onlar bedava host ediliyor. Ee, özel projelerim var, onlar paralı için para ödüyorum mesela. Ee, i̇şim büyüyünce daha fazla para ödüyorum falan gibi bir şey düşünüyorum. Ee, bunun gibi bir şey yapmak istiyoruz aslında biraz tam olarak. yani bir bir yanda. Ee, yani şu an çok daha başlangıçta işler yani, nasıl. Bunun gibi derken, kitabın yani modelini al buraya koy gibi değil de evet. e, bu bize bir şekilde ilham veriyor diyeyim. Yani daha formalizasyonla uğraşmaktayız yani, nasıl bir şey yapacağımızı. E, amacımız yani bireylerin bunu bedava kullanmaya devam etmesi. Yani böyle bir komite etmiş durumdayız yani. Ama e, daha mesela şirketler de A diagram ile bir şeyler yapmak istiyorlar. Biz bunlara hizmet verebilirsek bunlara da geçinmeyiz düşünüyoruz yani. Evet. E, bireyler bedava kullanırken, ...kurumlar daha bunu işte bir şeyler ödeyerek, daha belki de ne diyelim, detaylı kullanarak, daha yüksek yüksek miktarda veriye çalıştıkları için herhalde... ...kullanarak, para ödeyerek kullanacaklar yani. Burada bu arada şunu söylemek lazım, bu sadece ağ haritalama ortamı değil, ağ haritalama, analizi ve tahmin yapmanız lazım. Tahmin de var. Yani bu çok doğal olarak gelişen bir şey, ben burada... <gülüyor> MyPocket gibi bir projede yapmışım zaman diye, aynı yoldan çıkarak. Bir ağ haritası yaptığınız zaman e, genelde ağ haritasında e, henüz gerçekleşmemiş bağlantıları keşif, e, tahmin etmek diye bir olay var. Ve biz e, bunu yapabiliyoruz şu anda. Ve bunu otomatik yapabiliyoruz. E, büyük miktarda bireyde yapabiliyoruz. E, i̇şte bunu hani bireyler bir şey ihtiyacı olursa onlar da yapabilecekler. Borsacılar da kapınızı çalabilir ya. <gülüyor> <gülüyor> yani her zaman çok büyük alanlarda ne diyeyim hani Finans, e-commerce, e işte yani, e-ticaret, e taşımacılık, e araştırma şirketleri bununla ilgileniyorlar genel olarak. Yani bu, bu, bu tekniklerle. E yine dediğim gibi bunları yap yapmaya yok değil. özellikle şirketlere danışmanlık olarak yapan çok fazla var. Ama bizim amacımız burada webde çalışan, kolay kullanılabilir bir düzen kurmak. E, yatan, wow, türlü, o yöne geliştiriyoruz yani. Hem toplumda genel olarak okuryazarlığı arttırırken, A okur aynı zamanda şirketlere bir servis vererek böylece geçimini sağlayabilmek yani. yani... Peki Burak, belki biraz beklendik bir soru olacak ama sen Amerika'da Hım. uzun süreler okudun, daha sonra yaşadın, çalıştın. E, şimdi Türkiye'ye döndün 2-2,5 iki, iki, sene oluyor. Böyle bir projeyi Türkiye'de yürütmek ve Amerika'da yürütmek arasında nasıl bir fark var sence? Ee, yani Türkiye'de yaşam masrafları daha düşük bir kere. Ben uzun süredir bir yerde çalışmıyorum. Kendi başıma e, idare ediyorum diyeyim durumları. Ee, burada e, yani iş yapmaya daha böyle tam olarak başlamış değiliz yani ticari bir sürekete konuşuyorum falan ama yani e, genelde bir tür bir e, öğrenme kör bir eğilimi oluyor sanırım. Anlatmak zorunda kalıyorum başta ne yaptığımızı, Hı -hı. iyice yani. O çok kritik bir şey. Bir sebe geçtikten sonra daha böyle akıcı konuşabiliyoruz. E, genel olarak bilinen şeyler işte, yani Türkiye'de iş gücü daha düşük, ucuz Hı -hı. E, ama e, sofistike değil fazla. Hı -hı. E, ama işte bunun arasında da biz hani çevremizden falan bulmaya çalışıyoruz insanlarla çalışacak insan bulmak burada en büyük sorumlulukta bir tanesi. Hı -hı. Şu kadar ben kendi başıma çalışıyordum. İşte Cenk'le beraber olduğumuzdan beri de daha hızlanmaya başladık. Neyse ki. Ee, bu Türkiye'de şey var, devletin sağlığı, özellikle teknoloji şirketlere imkanlar var, hibe veriyorlar. Cosgap, işte, işte tü, TÜBİTAK'ın bazen böyle bilimsel çalışmaları destekleri falan diyor. Bu destekler ilginç. Bunların bazılarına bir tanesine başvurduk. Konuşturmak Olacak mı olacak bir şey fikrim yok yani. Hı -hı. Ee, Burada da Türkiye'de acayip bir yatırım ne diyelim bir risk yatırımı yani VC dediğimiz venture capitalist bir grup ortakta da var ve bunlar birçok iş yapıyorlar ilginç başarılı işte bir start falan var Hı -hı. yani bunlar da etrafımızda yani biraz şimdi şöyle bir şey var genelde Türkiye'de teknoloji dediği zaman genelde iş konuşuyorsun. Hı -hı. Ama mesela Amerika'da teknoloji deyince illa ki işten konuşmak zorunda değilsin. İşten hani biznes demek istiyorum yani. Evet. Ticari yani ticari işten konuşursun. Amerika'da öyle durum yok. Yani bir deneysel bir teknoloji yapabiliyor olabilirsin. E, falan ki ben de öyle çok yaptığım şeyler oldu. Deneysel teknolojiler geliştiriyoruz sonuçta yani. Yani şey diyebilir miyiz? Türkiye'de e, riski yatırım yapacaksa sonucunu 1-2 seyre almak istiyor en fazla. Amerika'da belki daha uzun bir müddet. Tam organemi var. O, o, o da var. O ya da su, var ama bunun yanında diyorsun. Bunun yanında da e, yani deneysel sadece canın istediği için teknoloji değiştirmek Türkiye'de biraz yok. Yani doğal olarak yok. Burada çünkü teknoloji üretilmemiş daha önce yani. Hı -hı. Ama Amerika'da mesela ve böyle bir durum var. Ben sırf canın istediği için bir şey yapabilirim yani işte. Onun bir para getirecek bir şey yapmak zorunda değil. Hekim öyle yapmak <gülüyor> yapıyorum bayağı da yani. Mesela bir örnek vereyim, çok basit. Yani yani faydalarını sonradan keşfedebilirsin yani. Onu hemen yani, baştan tasarlamaya gerek. fayda sadece parası olmak zorunda değiliz. yani gibi bir projemiz vardı örneğin. Hı -hı. 2007 yılında benim programlamaya başladığım, Hı -hı. yani bir buçuk ayda falan bir şey. Bu insanların sosyal profillerini... Kıyasa değerleri gibi. Evet. Sosyal profilerin yani IPO yaptır. bir düzen. Halka, halka arz ettikleri. Halka arz ettikleri, borsadan. Bir borsa, online bir borsa. Ve e, sosyal profil değerlendirmesi yapılıyor bu borsada. Aa, dara. <gülüyor> Tanıyorsunuz <gülüyor> mesela. E, yani bizden şöyle bir şey, sosyal ağlı ürünler e, veya profiller e, marketi. Meta'dan oradan geliyorsun, marketler hakkında bir şey anlamı var. İnsanlar birbirinden mesela sen gidiyorsun Facebook profilini Halka açıyorsun burada işte bin tane e, ne bileyim kağıt olarak bölünüyor sonra bunun 500 tanesini e, satılar çıkartıyorsun ben gidiyorum. kendi sanal paranla bundan alıyorum İşte sonra alıp bunu satıyorum bilmem ne bilmem ne Öyle aslında e, bu klasik yani sosyallerle yaratılan değer yani sosyal yaratılan değerler nedir bunu e, bir şekilde e, ölçmenin, evaluate etmenin bir dış yolu diyeyim. yani iç yol değil dış yol dışarıda ürettiğimiz şeyi kendi kendimize. O zaman bilginin erişimi için de esas ilginç bir yol. Çünkü biz e, hı, yani evet. fiyata çok iktisatçılar şey bakar. Yani çok ekonomik bir şekilde sana bilgiyi verir bir fiyatla hı hı. bir şeyin talebi... Fiyat ağırsa. bilgiyi de depolar. Evet, depolar. evet. Ee, Burada da fiyatın değişimi, dinamik yapısı fiyatın. Hı hı. Esas bilginin e, sana kolay bir şey bir şekilde... Tabi mesela şöyle bir şey söyleyelim dedim bu borsada olan bir olay yani gözümün önünde yani fark ettim ki mesela ben diyelim e, Onur e, çok az tanım çok fazla tanımıyorum IPO P O yaptı e, çok da ilgilenmedim mesela onun yaptığı bors şeyden fazla almıyorum mesela tamam mı? bir iki e, bir iki hisse alırım belki ama çok da ilgilenmiyorum ama mesela Mahir çok daha iyi tanıyorum ve o halka açtığı zaman gidip ondan yüz tane hisse alıyorum mesela Böyle bir durum var Mahir'den alıyorsun benden almıyor musun? almıyorsun. Yani. Yeni tanıştık Yanlış daha yatırım daha, işte şey. Onurcuğum. <gülüyor> böyle bir durum var. Herkes böyle davranmadı bu ortamda mesela. Evet. Gözler... Ee, yakışık işte kaç kişi vardı? 2000 küsur kişi vardı kullanıcısı. 2 yıl kadar yayında kaldı Sonra kapatmak zorunda kaldık. Çünkü sunucu kostları falan yani masraflar çok arttığı için. Ama mesela bana Rus soruldu. Niye böyle şey yaptın? Para getirmiyor, bir şey yapmıyor. Neden bu yapıyorsun? Neden yani Çok alakasız bir şey. Neden girdin bu işe falan? Çünkü canım istedim. Öyle bir şey. Evet. Biz adaptasyondan milyonlarca dolar kazanıyoruz bu arada. <gülüyor> Zaten iş bilmemiz için şey yapabiliriz. Peyza'da bir süper. Onu paylaşmayı unuttuk senin de Burak'cığım yani. Böyle sunucu masrafları falan varsa biz karşılayabiliriz yani <gülüyor> son <sponsor> olarak. <gülüyor> Programdan sonra küçük bir toplantı yapamadık. Yani, yani şu anda yıkılmaz demektir artık. Sen, e, sen yani, bizim Angel Share hisselerimizden bir Demet buraya sunarsın yayından sonra evet, ne yani var ben hatta bok çantayla geldim mesela <gülüyor> çok güzel sevgi bura ee, Böyle ya yani, sonuçta işte şu anda bu içinde bulduğumuz ortamda artık yani çok aslında eski bir hikaye ama yani e, manevi ya da gayrimaddi dediğimiz şey çok hat yani ve geçerli. Her yerde var hmm. bu radyo programında da var ben şu anda Sebel alıp konuşuyorum mesela değil hmm. mi çünkü alışverişimiz farklı yani parada parasal evet. bir şey değil. Aynen. Ee, Bin tane metemarkis bununla ilgili projelerden yani yine olarak e, ve sosyal e, diyelim, sosyal emek gibi birazcık bu sosyallikten kaynaklanan o ilişkiden kaynaklanan emek ortaya çıkan enerji kime ait ben bu soruları sormutan bir proje yapmıştık dedim ki bu deneysel ve kritik bir işti hı hı. E, oyun mantığından dolayı çok popüler oldu herkes böyle doldu fen böyle rankingler vesaire çok eğlenceli bir zaman vakit geçirmişiz zamanla. E, grafikamız biraz daha ciddi bana göre ve daha hani, ciddi şeylerden bahsediyor falan ama bunun da böyle çok eğlenceli tarafları var. İşte insanlar e, özellikle bir kere e, kendi bilgisini gösterleştirmek çok keyif aldığı bir şey. Herkes böyle çok, mesela, görünce böyle çok heyecanlanıyor diyeyim yani. Hı -hı. Bir de mesela e, klasik hani bu Wikipedia gibi e, herkesin bilgi düzenleyebildiği, yazabildiği falan bir ortam, ortam burası. Yani illa ben hani bir problemi haritalamaya çalışmıyorum burada. Sadece girdiğim herhangi bir ilişki, başkasını e, tetikleyip birdenbire bir, bir bulutta dönüşebilirler mesela, böyle bir imkân sağlıyor. E, böyle, yani dolayısıyla ağları dönen çıkıştırıyoruz sürekli ortamda. Hı hı. Burada imkan veriyor yani. E, işte, aslında düğüm küme gibi bir şey oluyor burada. Yani. Kümeler düğümü, düğümler küme dönüşüyor yani ortamda. E, Peki. Yani sonuçta dediğin Amerika-Türkiye karşılaştırmasını dersekte de yani hakikaten e, Türkiye'de e, birazcık Teknolojik sofistikasyon genelde iş dünyasında. Mesela sanat dünyası bayağı teknofobik Öyle diyebilirim. Burada ben bunun için yaşıyorum bilek kendini doğrudan yani. Teknofobik derken homofobik gibi yani. Teknoloji uzak dursun. Projeksiyonla video tamam mı? boş boşver falan. Zor evet. zaten doğası gereği teknolojik kolay şey değil. Ama işte <gülüyor> <gülüyor> bu var ve bununla uğraşıyorsun. Şey... Yani, Diyorlar falan. <gülüyor> Ama bu dünyanın hayırında da bu Türkiye özel bir yani güncel sanat dünyası genelde dünyada teknofobiktir. Peki ben bir yatırımcı olarak yani sanat eserlerini kolekt ediyorum diyelim zamanla. Hmm. E, bu tür projeleri nasıl satın alabilirim veya depolayabilirim Nasıl hmm. ileride yerde değerleneceğini? E, güzel soru. Yani bu güzel soru çünkü e, böyle bir yani ne bileyim yani günümüzde yani bir kere şu var, kavramsal sanattan biri, yani maddeye bağlı olmayan diyelim artık sanattan biri koleksiyonculuk muhtemelen değişmiştir yön almış ama sonuçta devam eden bir şey. Yani insanlar birisinin imzasını ve satın alıyor yani. Evet, değil mi? Bu biraz böyle ilişki bir şey. Yani i̇lişki kurmak üzerine. Yani koleksiyoner benle ilişki kurar veya işte sanatçı ilişki kurar da zamanda işte dostluk vesaire bilgi alışverişi beraberlik için falan bunlar. E, ve e, yegânelik yani limitli bir şey. Bence. Bence. Ben yegâneliği satıyorum, değil mi? Yani bana o verildiyse evet. şekilde onun sayısı piyasada azdır, bir tane veya çok azdır. Şey. Tabii şöyle bir yapay mantık var, edisyon diye ee, işte ben işte yarattığım mesela e, bir programa veya bir baskıyı işte üç edición diye limitliyorum ve böyle bir bir kontrat yani aslında <gülüyor> yaptığım yani potansiyel müşterilerle müsteediyorum artık bunu herhalde yani düşünüyorum. Ee, diyorum ki ben sadece 3 adet üretirim bir adet kendimi saklarım. Her klasik sanat dünyasında olan bir mantık bu. Bu kontrat modeli her türlü sanatı götüren bir şey. Ama hala dijital sanatın büyük bir challenge'ı var. Yani bu mesela metamarket ne? Bu anlattım proje yani. Download edebilirsin. Ne bir şey yani? Bu bir olmayan bir şey yani. Sonuçta böyle metal ele gelmeyen bir olay. Ben aslında şöyle bir strateji e, geliştirdim bu konuda ve bunu da açıkçası anlatıyorum sonra sonra olduğu zaman. E, yani ben sonuçta bir sistem geliştiriyorum. Benim yarattığım şeyler bir böyle tekil, bir nesne değil. Yani bir, öyle düşünemezsin yani. Mümkün değil. Bir sistem üretiyorum. Sistem geliştiriyorum, sistem üretiyorum ve bu sistemden birçok parça çıkıyor. instance diyor ona. Enstans Türkçesi tam yok bunun. instance yani. E, örnek parça okay. gibi yani. Kop ya da diyemeyiz yani. O, nest, o sistemin... E, DNA'sını taşıyan bir takım, Çıkış, şey yani. bir takım çıktılar yani. Mesela print, baskı yapmak işte. Ama aslında şey o mu esas ürettiğim şey? O bir sistem ürettim ben orada. O ilişkiyi sordum. Ondan sonra o datayı bir araya getirdim. Ve bir sistem kurdum. O çalışıyor. Bundan çıktılar olarak işte baskı çıkabiliyor. Ne bileyim bir tane video çıkabilir. Falan filan. Yani aslında şu an böyle mesela güncel senat alanında ne bileyim sergileri falan katıldım. Yani sistemi göstermek diye bir şey aslında pek mümkün değil aslında galiba. Hmm. Ben de bunu kendimden deneyerek görüyorum aslında şu anda yani. Ee. Evet, aslında bilmiyorum, genel olarak söylediklerin üzerinden düşündüğümde belki de sanat dünyasında hani birazcık eksik olduğuna inandığın, sonuçta sen bir birey olarak bu projelere kafa yoruyorsun, belli bir mantık tasarlıyorsun hmm. ve bunu uzun sürelere yayarak yapmaya çalışıyorsun. Aynı kök hücre üzerinden. Aslında bu çok tipik bir sanat pratiği yani. Hani bunu sadece teknoloji odaklı olduğu için biraz fobik yaklaştığını düşünüyorum ben bir sürü e, Hı -hı. sanat camiası içinde olan insanların. Neyse Onur son Hı -hı. soruyu senden alalım. Şimdi ben kullanım değerini biriktirmesine ilgimi çeker. Çünkü zamanla bakarım fayda nedir insan için. Yalnızca para olmadığını görüyoruz. Yani Hı -hı. sonuçta organik böyle yaratıklarız biz. Bu Her şeyin başı bu sistem... sağlık olur Efendim? Her şeyin başı sağlık diyorum. Parada. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> Öyle şimdi saat araba kullandıktan sonra daha da iyi anladım buraya gelirken. <gülüyor> Çünkü bu sağlığın biraz etkiliyor. Galiba bu sistemler benim anladığım kadarıyla biraz kullanım değerini biriktirmenin de bir, bir yolu. İlla hani bir şey üreteceksin daha sonra kolektör alacak bunu mahzenine kapatacak o yıl sonra değerlenmek bunu satacak değil. Sanıyorum sistemler birbirinin içerisine gittikçe, bu kullanım değerleri arasında bir alışveriş doğuyor. Ben galiba bunu çok yeni bir şey olarak görmüyorum. Nedeni... Zaten bu iktisadi dünya almışmadan önce, diğer dünya almışmadan önce biz bunu zaten bir yerde yapıyorduk. Her zaman bu ağlar ve kullanım değerine biriktirilmesi, yani bir yerde ilişkinin başka yere taşınması galiba bizim survival'a isteklerimiz, yani yarın hayatta kalmak için kullandığımız yöntemler. Onun için o bize yeni alanlar açıyor. O anlamda ekonomi de öyle zaten. Yalnızca parayla ilgilenmiyoruz biz. Faydanın nasıl kullanıldığı hakkında yeni yeni teoriler de üretiliyor. Yani şey de önemli bence. Mesela e, kalıpları biraz böyle aslında kıran bir yana var bu tarz yaklaşımdan. Yani ağ diagramları vesaire. Yani network, yani ağ düşüncesi veya network thinking dediğimiz şeyin. Bir e, güzel yer bence kimlikleri bir, e, varsaymıyor, bırakıyor yani. Mesela ben e, yaptığım işlerde e, tamam sanatçı diye tarif ediliyorum. Bazen aktivist diyen bile oldu yani, ilginç bir şekilde. E, ama e, mesela sivil toplum örgütleriyle çalışıyorum. E, teknik bilinen bir şey bu. E, ve işte o sivil toplum örgütlerle workshoplar, danışmanlık, her türlü şey yaptım yani, birçok şey yap, yapıyorum. Yani konflikt izoluşuna katıldım diyeyim çok acayip yani enalara Türkçesi işte hani sorun çözme anında, taraflar arasında zaten böyle bir hani de kaldığım oldu. Arabulucu, Arabulucu falan gibi. filan gibi. E, daha çok Türkiye'de insanlıklar örgütleriyle çalışıyorum. Yine her sanki, yurttaşar dönemliği filan bunun bir tanesi. E, ve orada ben sanat yapmıyorum yani. Veya sanatçı değilim. Ve bu hiç önemli değil isten yani. Ama sanat var bu biraz böyle zor bir olarak. Sen yani sanatçı olarak orada bilmem filan gibi öyle bir şey yok. Orada politika da değil. Yani sivil politika yapıyoruz. Sivil e, gelişim için uğraşıyoruz. haklar için mesela. Burada sanat yapıyorum. Ben bunları bile karışmıyorum mesela özellikle. E, ve karışmasına da hiç gerek yok bana sorarsanız. Çünkü senden çıkmış olabilir ama insan dediğin şey kompleks, karmaşık bir varlık birçok şey görebiliyorsun yani. Hepsi sanattır diye bir şey bana çok saçma geliyor. Evet. Bu mesela Berlin bir yerinde dönersek çok büyük bir problem oldu işte. Yani işte alıp ee, şey e, okupaycıları bir yere de koyduklarında tam bir tiyatro yaşadık yani. Hı hı. Ee, bir, bir tür böyle şeylerin parmaklar arasında hayvanlar bakar girisinden neredeyse. Çok, çok şey. absürttü yani. Ben acayip rahatsız oldum bundan. Ee, Bugün de mesela herhangi bir atıyorum e, ne bileyim insanatları, gazeteciler içeride falan böyle konuda bir olay alıp gazetecere koydum. Sanat e, ne diyeyim büyük galeriye, müzeye koymaya çalışsa aynı, şiş, aynı şey olur yani. Komedi olur. başka bir şey olmaz. Ee, oradaki gerçeklik orada kalmalı. Sanattaki gerçeklik sanatta kalmalı bana sorarsanız. Ve orada kendi kontekstinde uğraşmalısın gibi düşünüyorum. Ee, öyle yani... Başka şeyler var. Aynı zamanda eğitim veriyoruz. Aynı zamanda işte iş konuşuyoruz insanlarla. Mesela bugün gideceğim. E, bunu da söyleyeyim yani. E, Tırımcılarla görüşeceğim mesela. Orada baş... ...onların dilinden konuşuyor olacağım sonuçta. Bunda hiçbir problem yok bence. Evet, hepimiz multidimensional yani, bilgiler olarak bu. Daha ne olsun, bence güzel de bir şey. Böyle öyle yani çok dimensional olmak. Yani etiğinin koruduğun sürece bütün bu anlarda evet. az çok hani evet. bireyin en örmezlerken bir tanesi. Evet. Yani, tamamsın yani bence hiçbir problem yok. Evet. Yani, Bak İstanbul'da bunu konuşuyoruz Mahir. Efendim onu? Ba, e, olayın etiğine bile girdik İstanbul'da diyorum. Evet yani. Gerçekten... Yorga açmış bir olabiliriz bu konularda. Yani İstanbul. biraz doğuya bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani öyle mi diyorsun? Tamam iyi. Sen yatırımları o zaman yap İstanbul'da. Tesisleri ayarla. Tamam ayarlıyorum. <gülüyor> Neyse çok güzel bir sohbet oldu. Bir saat oldu şu an. Bayağı... İsterseniz burada keselim. Burak gerçekten ağzına sağlık. Yani her şeyi büyük bir içtenlikle anlattın. Gerek sanat projeleri, gerek Graph Commons, yatırımcılar... Amerika, Türkiye, her şeyi konuştuk yani. Benim evet. soracağım çok bir şey kalmadı. Umarım. <gülüyor> umarım. Haziran'da bir... görüşürüz zaman. Evet. <gülüyor> bir sonra yani biz e, sevdiğimiz konukları yeniden alma taraftarıyız. Seni şimdiden Tabii. ilerideki bir tarihe rezerv edelim yani. Gelecekte nasıl olsa. Bu projeler bitmez yani. Yani, yani şey Diagramlar dersin. bitmez Daha, mi? Askesinlik konu üzerine gidip mesela orada derinlemesine muhabbetle ilgili çalışıyor. Yani şu anda biraz böyle lateral yaptık. Geliştirmesini yapmış. <gülüyor> Her daldan. Ama bu ağlar bitmez diyorum yani. Tabii. Öyle öyle yani. Öyle <gülüyor> şey öyle bitmez. Işte, Evrim altı var. Bilirsiniz gazeteci e, ya da sanat kritik. Evet ağlarla ördük yüzün dört yanını gibi bir, <gülüyor> <gülüyor> bir başka atmaktan bahsediyoruz o zaman yani benim yaptığım yaz hakkında. Öyle bir şey var yani. Neyse bir ara her her ağlar da. konusunda konuşalım o zaman. <gülüyor> Peki o zaman yani Denizli'deki sevgili sevgiyle Selamlıyorum. Ee, ee, İstanbul'dan... İstanbul'dan bu kadar mı hayecanı? İstanbul'dan bildiriyorum diyorsun. Bu kadar diyorsun. <gülüyor> 10 puan diyorum. 12 puan. 12 <gülüyor> puan. <point. Okay. İstanbul'da. gülüyor> ben de ikinize de çok teşekkür ediyorum. Size iyi günler diliyorum İstanbul'da. Burak toplantıda da başarılar dileyim sana. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşmek üzere.